Allahumme allimna ma yenfa'na ve menfa'na bi ma allamtana ve zidna ya erhamer rahimin amma ba'd. Bu hafta ezan babını bitireceğiz inşallah. Ezanla ilgili attık son meseleler var. Bu hafta ilk işleyeceğimiz mesele ezan meselesi de et-tesbihi fi ezan el Sabah ezanında tesviip yapmak. Yani bu ne demek? Es-salatu hayrun Yani namaz uykudan hayırlıdır kısmı. التكليف هو ان يقول المؤذن diyor iki defa fi faz sunnetun cumhur cumhurun yanında bu sünnettir li hadis gelen hadiste olduğu için böyle nebi sallallahu ona diyordu ki sabah namazında de ki Es-salatu <Sessizlik> min minen nev, es-salatu min minen nev, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah. Bu hadis nerede geçiyordu? Ebu Davud'da, Nesai'de, İmam Ahmet'te geçiyordu bu hadis. Bu hadisten dolayı sabah namazına tetrif yapmak nedir? Sünnettir. Peki dedik ki sabah namazında iki tane ezan vardı sahabe döneminde. Birincisi Bilal'in okuduğu sahur vaktinin girdiğini belirten ezan... İkincisi sabah namazının vaktinin girdiğini belirten ezan. Peki tesvip ikisinde de mi yapılacak? Yoksa ikincisinde mi yapılacak? Tesviip birincide yapılır. ikincide değil. Şimdi onu zikredeceğiz inşallah. Ben bakıyordum. Ve malum ennen nebis aslan kene lehum ve Malum olan şu ki peygamberin iki tane müezzini var. Kim? Bilal Abdullah ibni Umme Mektu. ve <Sessizlik> kana Bilal ve kana ezanu Bilalu evvel ve lem yurid en ibn Ummu Mektum kana yusabbı fi ezanih sababen ne varid olmuş Ummu Mektubun yani ikinci ezanı okuyanın tefrip yapmadığı sadece Bilal'in tefrip yaptığı yani es-salatu khairun min en-nuddi hadislerde sabit olmuş Buna Hanifilerden ve Şafilerden bir kısım şöyle bir itirazda bulunmuşlar demişler ki tamam sünnetteki uygulama budur Yalnız ikinci ezanda da Abdullah ibn Umm okudu ezanda da tesvip yapılabilir. Estrelatukarim <gülüyor> <gülüyor> minenew denebilir dediler. Galuli anne havaktun gafle Çünkü o da gaflet anıdır. Bu uyarıda ne? Gafletten insanları uyandırmak. Onları uykudan uyandırmak için yapılan bir uyarı. O yüzden bunu yapmak sünnettir, müstehaptır, güzel bir şeydir demişler. Bu ecza berdu şafi'i ettesvip fi gemil aukat. Bazı şafiler ipin ucunu kaçırmışlar demişler ki bütün vakitlerde sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı her vakit ezanda es-salatu min al-nev demek caizdir demişler. Ve hadi bidatun muhalefatul sünnet. Bu bidattır, sünnete muhalefettir, sünnete böyle bir şey yoktur. Ve enkera Ömer İbnül Khattab radıyallahu anhu çünkü böyle bir fil Ömer radıyallahu anhu çünkü böyle bir fil Ömer radıyallahu anhu çünkü böyle bir fil Ömer radıyallahu anhu çünkü Fecim yaradılan yusuf ve bu zuhur. Adamın biri öğlen namazında kalkmış, es lev demeye kalkmış. Fakillahu ayna dedi ki nerede o adam? Fakal ondan sonra adamı getiriyorlar. Akraç teni Sen bir tane bidat çıkardın diyor adama. Yani bu Ömer radıyallahu kavliyle şafirlerin bu iddiası nedir? Sünnete muhalif bir bidattır. Yani sadece ne zaman yapılır tesbih? Sabah namazının birincisinde, ikincisinde yapılmasında güzel olduğunu söyleyen, buna cevaz veren şafiler ve hanifiler. Peki ezanın müstehapları nedir? Yani güzel olan, müstehap derken biz bunu daha önce izah etmiştik. Yani güzel olan, yapılmasında hayır olan nedir? El-evan ala tahhârı. Yani ezanın temizlik üzere okunması. Yani ezan okuyan adamın abdestli olması meselesi. Neden böyle? Liumumul edille ala istihbabı zikrillah ala at Çünkü delillerin geneli bize neyi gösteriyor? Allah'ı her zikretmede abdestli olmak faziletli olandır. Nebi sallallahu bir tanesi "Selamü aleyküm" diyor. Nebi sallallahu aleyhi gidiyor abdest aldığına geliyor "Aleyküm selam" diyor ona. Yani çünkü bu bir zikirdir. Ve zikri abdestli yapmak da efkaller bu yüzden müstehaptır da ne okumak? E, abdest okumak. Yalnız şöyle bir hadis gelebilirler. Yemedin illa mutavadde ancak işte abdestli olan ezan okusun diye bir hadis getiriyorlar. Bu sahih bir hadis değil. Yani böyle bir sahih bir hadis yok. Senet olarak böyle bir hadis yok. Eğer adamda mesela küçük şey varsa tamam bunu anladık. Küçük abdestsizlik hali. O da nedir? Abdestin olmaması. Bir de büyük abdestsizlik var. Bu ne? Cülük. Yani adamın cenabet olması meselesi. Burada ise sahih olan görüşe göre gene men edilmemesidir. Adam cünüp dahi olsa ezan okuyabilir demişler. Bundan sadece İzhak etni Rahav ehle İmam Ahmet sakındırmışlar. Onlar demişler ki cünüp ezan okuyamaz. Ama diğer alimler, Hanifiler, Şafiler ve Malikiler demişler ki adam cünüp olabilir ama necis olmaz insan. Yani cünüp olmak başka bir meseledir. E o yüzden adamın cünüpken de insan zikir yapabilir. Öyle değil mi? Tabi burası da ihtilaflı. Başka bir mesele de hadisler falan var. Hayızlıya sadece bu cevaz verilmiş. İbn-i Teymi kendinden kaynaklandığı için Allah'ı zikretmez demiş. Yalnız Cünüplü'nün abdest alıp sabaha kadar uyuması sabit sünnette öyle değil mi? Hanımıyla beraber olduktan sonra adam eğer sabah yıkanmak istiyorsa tembellik çöktüyse bir tane normal namaz abdesti alır. Ondan sonra yatar sabah kalkar. E sonuçta bu abdest alırken de Bismillah demek abdestin farzlarındandır. Bismillah unutan adamın abdesti yoktur. E dolayısıyla Allah zikrediyor yani zaruret hallerinde ne yapabilir insan Allah'ı zikredebilir ama en güzeli cünüpken ezan okumaktan sakınmaktır ama küçük abdestsizlik halindeyse ezan okumak nedir caizdir ikinci müstehafı ezanı ayakta okumaktır şimdi ben böyle oturarak Allahu Akbar Allahu Akbar diye bir ezan okuyamam sünnette varid olan şekli nedir Bilal radıyallahu anh ve Abdullah ibni Mektum'un yaptığı gibi ayağa kalkarak ve kıbleye yönelerek ne yapmaktır ezanı okumaktır Bunun delili neydi? İbn Ömer'den gelen hadisti, Nebi Salsam ne dedi Bilal radiallahu anha? Kum ya Bilal, fenadi bir Kalk ya ey Bilal. Oturan Bilale diyor kalk ve namaz için nida et. Bu hadiste nerede geçiyordu? Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu kadar. Çünkü burada takrici geçmiş diyor. Vallahu Alem Vefi hadisi Abdullah ibn Yezid Ra'ytu fil menem iki enler raju'l an kaimen. Hani dedik ya ezan neyle meşru kılındı? rüya birkaç sahabe ne yaptılar rüyasında ezanın şeklini gördüler ha. rüyada nasıl gördüm diyor Abdullah İbni Zeyd ayaktayken yani ezan okuyan adamın ayakta olduğunu görmüş Ya yani şekillerini kastetmiyoruz biz burada hangi meseleyi anlatıyoruz ayakta kılınmanın müstehaplığı babını istikbalül kabile üçüncüsü bu kıbleye yönelme meselesi ezan okurken tam aksi istikamete yönelip ne yapılmaz efendime söyleyeyim şey yapılmaz Ezan okunmaz. Ezanı dinlemek. Şu an geliyor gerekiyor. Birazdan gelecek öğretmen zaten. Gelmeden öyle. öyle. Tamam inşallah. Evet. Dördüncüsü müstehaplarından ezanın müstehaplarından ezan okurken parmağı kulağa götürmek. Yani ezan okuyan kişinin parmaklarını, işaret parmaklarını şöyle kula, kulak hizasına kadar kaldırması. Kimden geliyor hadis? Abu Juhayfeden geliyor hadis. Qal ra'atu Ben şey gördü, ezan okuyordu biler ve dönüyordu. Wa isbaahu parmakları da fi uzunuyu. Neredeydi? Kulaklarında idi. Bu hadis nerede geçiyor? Tirmizi Ahmet'te geçiyor. Onlar rivayet etmişler. Bu yüzden müstehaptır. Aynı şekilde ezan okurken başını sağa ve sola çevirmesi. Hayal-ı Salah ve hayal feleste Felah'te. Bu da nedir? Müstehaplarındandır. Gene Ebu Cuhayfe'den geliyor. Hadis ve o da ezan okurken başını sağa sola çevirdiğini bize haber veriyor. Bu hadiste Bukhara ve Müslim ittifak ettiği hadis. Cumhur ulema bu şekilde ezan okumanın müstehap olduğunu söylemişler. Güzel bir şey görmüşler. Peki ezanı duyanın üzerine müstehap olan şeyler. Az önce sorduğum mesele. Orası geliyor. Evet. Müezzin arkasından onun söylediklerini tekrar etmek. Ebu Said'den geliyor hadis. اَنَّا نَبِسَ اَصَفَارْ اِذَا سَمِيَتُمُ النِّدَى فَقُولُ مِسْلِ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنِ eğer ezanı duyarsanız, işitirseniz onun nida ettiği şekilde siz de aynısını söyleyin diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada emir var. Dikkat ediyorsunuz. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapsın? Aynısını söylesin diyor. Hadis Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. Peki dedik ki her söylediğini tekrar edecek. <gülüyor> e sabah namazında ne vardı? Tetvip vardı. Yani lafzı <gülüyor> vardı. Bu nasıl olacak? Yani müezzin burayı söylediğinde sabah namazında nasıl cevap verilir burada? Demişler ki geçen Ebu Said'den gelen hadisin umumuna göre aynısını söylesin diyor ya misli nasıl söylüyorsa. Birinci görüş ne demiş? Esselatu er khayrun minen der sabah namazında. Hayal esselah, hayal esselah, hayal felah, hayal el felah müezzin esselatu khayrun minennev dedi. Biz de peşinden ne diyoruz? Esselatu <gülüş> minen minennev diyoruz. Gene Ezan bittikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmek. Bu da ne? Ezanın işiteni şeydir. E, yapması gereken müstehaplar, müstehaplardandır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, böyle yapan, her ezandan sonra kendisine salat ve selam okuyan kişiye şefaatin kıyamet günü hak olacağını söylüyor. Bu hadiste Müslüm'ün Ebu Davud, Tirmizi ve Nesani'nin tahric ettiği başka bir hadis ve Cabir'den gelen hadiste kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem man qala hayne yasma'u nida kim o ezan nidasını duyduğu zaman namaza çağırı çağrısının namaz çağrısını işittiği vakit bittikten sonra o nida Allahumma rabb hadhi't-tawatu't-tamma ve's-salate'l-kayime ati Muhammeden ati Muhammeden'l-vesilete vel-fadile ve ba'es meqamen diyor kalıyor Türklerde başka bir şey var. Buna evet, eklemeler evet. yapmışlar. İnne kele tukhlufun falan. Aslen rivayetler var da bunlar zayıf. Bu inne kele tukhlufun miat sahih olan hadis bu. Oraya kadar bu duayı yapmamızdır. Sonra ne sallallahu aleyhi şefaati kıyame bunu diyene kıyamet günü şefaatim مستحق olur. Ona şefaatine ulaşır diyor. Bu evet, hadiste bu, bu takdir. Ayet mi? Ayet mi, ayet mi Ayette böyle Allah bir var, ifade var. var Yok mi? ayette böyle bir ifade var da hadiste de bu şekilde gelmiş ama senet olarak zayıf. Anlatabildim mi? Sahih senetli bir hadis değil yani. O yüzden biz ne yapıyoruz cumhurun usulü olarak? Sadece sahihle amel ediyoruz. Gene aynı şekilde her ezandan sonra ne yapmak? Allah'ın birliğine, peygamberin risaletine şahadet etmek de müstehaplarındandır. Gene Sa'd, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'tan geliyor. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ''Mən qala hînâ yâsma'l-mü'ezzin'' Kim müezzini işittiğinde şöyle derse. ''Ana eşhedu an la ilahe illallah, vahdahu la şerike leh. Ve eşhedu anna Muhammeden abduhu ve rasuluh radiytu billahi rabbe ve bil islami dîna ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme rasule. ''Ghufire lehu ma teqatteme min zembihi.'' Günahından geçmişe dair varsa hepsi silinir diyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Yani ezan işittiğimiz, eşhedü en la illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en abdu ve resulühü. Risal müsnede sabah akşam zikirlerinde var. Raditu billahi Rabbe ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'ye derse geçmişe dair bütün günahlarının affolunacağına Nebi sallasa müjdesini veriyor. Gene ezanla kamet arasında ezan okundu şimdi namaza durarken kamet okuyacağız ya. İşte bu iki vakit arasında duana ne yapılmaz? Geri çevrilmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Enes'ten gelen hadiste diyor ki <gülüyor> Dua, ezanla kamet arasında yapılırsa geri çevrilmez. Hani duanın makbul olduğu vakitler vardı. Hangi vakitler? Gecenin üçte işte birlik vakti. Ezanla kamet arasındaki vakit. Farzlardan sonraki vakit. İşte he? Hastalardan alınacak dualar mazlumun duası bunlar Allah'a yakın olan kabulü çabuk olan vakitler yerler şahıslar. Allah Azze ve Celle bu noktalarda duayı kabul ediyor. Tabi bu noktada başka bir dikkat edilmesi gereken nokta şu anda bizim kendi hani tevhid mescitleri yok da. Tavgutun mescitleri var her tarafta. Mesela bizim bir tane Kuba Mescidi gibi tevhid üzere takvua kurmuş kurulmuş bir mescidimiz var. Orada ezan okundu Ezan okunduktan sonra mescidi terk etmek, işte burada ne var? Kerahat var. Gal dedi ki, ''Kunna ku'uden fil mescidi ma Ebu Hureyre'' Biz Ebu Hureyre ile beraber mescitte ne yapıyorduk? E, oturuyorduk. ''Fe'edzine'l-mü'edzin'' Müezzin ne yaptı? Ezanı okudu. Ondan sonra ''Fekal'''e kalktı. ''Fekalel racilu minel mescidi yemşi, fe'etbahu Ebu Hureyre'' Sonra o adam kalkınca Ebu Hureyre kalktı o adam peşine gitti. Hatta karece minel mescid. Ta ki adam ne yaptı Mescitten çıktı? fakal Ebu Hureyre emme heze fakat asla Ebel Bu adam Ebu Kasım'a isyan etti. Ebel Kasım kimin künyesi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in künyesi. Bu adam Muhammed'e ne yaptı? Asi oldu diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Sahih bir hadis. Müslim, Ebu Davud ve Nesai'ne yapmışlar. Bu hadisi rivayet etmişler. Ezan meselesinde... Dikkat edilmesi gereken bazı hatalı noktalar var. Biz bunları genel manada şey yapacağız inşallah, teala zikredeceğiz. Mesela ne gibi lafzın ziyadesi gibi. Bazıları Seyyidina Muhammed diyorlar. Böyle bir şey sahih hadislerde varid olmamış. Başka ne gibi Namazdan ezandan sonra peygambere açıktan salat selam getiriyorlar. Yani adam müezzin ezanı bitiriyor, mikrofondan devam ediyor, salat selam getiriyor kafasına. Bu da başka bir bidat. Aynı şekilde geçer. Saydığımız ezanın müstehaplarına dikkat edilmemesi yapılan başka büyük bir hata. Allahu Azam ve izzetü lillah. Ezan sesini duyuyorlar ya. Bu şimdi Arapların yanındaki versiyonu Türklerde Azizallah Celle Celal diyorlar bir ezan okunurken. Yani bunun farklı versiyonları var. Bölgeye geri Araplar Araplarda şey diyorlar. Allahu Adem vel Ezzetü Lillah diyorlar. Araplardaki versiyonu da bu. Yani birbirine yakın manalar. Bunlar da sünnette olmayan daha sonradan insanların kendi kafalarına çıkardığı bir e, uygulama. Aynı şekilde Şiaların yaptığı gibi Ali Yücedir Ali vel veliyullah'tır diye eklemeler yapmakta bunlar da başka bir e, bidat şekli. Efendi. o bunun gibi yani bu lafızlar değişebilir. Heran ezanda ziyade yapmak işte bu en büyük sıkıntı bidattır Kişiye günah kazanır. Şimdiki mesele kamet meselesi. Ezan burada bitiyor. Ezanla alakalı meseleler bitti. Kamet meselesi var. Tahrifuha, kâmet ne manaya geliyor? Namaza, kıyamın, namaza kalkışın ilan edilmesidir. Kamet. Peki nasıl, sıfatı nasıl bunun, keyfiyeti nasıl? Sünnette iki tane uygulama var. Şimdi bak burada Müslümanların yaptığı ciddi bir hata var. Adam bir tane hadis okumuş, orada kâmet tek lafızla yapılıyor diyor ki ya bu türk toplumu iki lafızla yapıyor bunlar bidatçı yok kardeşim yani bununla da ilgili hadis var yani ifrat tefrit ortada söz konusu sahih sünnette sabit olan kamet çeşidi iki tanedir şimdi hadisleri kaynaklarıyla birlikte zikredeceğim birincisi on bir cümleden oluşuyor o da şöyle Allahu akbar Allahu akbar eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne muhammedel rasulullah hayya leh salâh hayya leh felâh katkâmeti salâh katkâmeti salâh Allahuekber Allahuekber la ilahe illallah. Yani lafızlar teker teker yapılan şekli. Bu birinci sabit olan şekil kimden geliyor bu? Ee, hadis Bir saniye. Abdullah ibn Zeyd. Aynı şekilde Enes'ten gelen başka bir hadiste diyor ki: "Kal Umira Bilal en al ve Aa, ne oldu? Bilal'e nasıl emredildi? Ezanı çift çift yapması, kameti de teklemesi, tek lafızlarla söylemesi emredildi diyor. Bu hadis de aynı şekilde Bukhari müslim ittifak ettiği hadisi. Yani birinci şekli bu. Tameti bizim yaptığımız gibi biz bununla amel ediyoruz. Teker teker söylemek. İkinci şekli ise bu kaç? 17 cümleden oluşuyor. Bu da Allahu Akbar 4 kere diyorsun. Ezan okur gibi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilaha illallah iki kere söylüyorsun. Eşhedü en la ilaha illallah. Eşhedü en Muhammedur Resulullah. Eşhedü en Muhammedur Resulullah. Yani ilâhir biliyorsunuz. Ezan gibi ikişer kere söylüyorsunuz. Tek bir fark var. Kat'ammeti sallâ. Kat'ammeti sallâ. Bu da sahih sünnetle nedir? Sabittir. İkisiyle amel etmekte nedir Müslümanlar? Caizdir. Bunu amel eden, buna cahillikle bunu amel eden bunu cahillikle ne yapmasın? idham etmesin. Şimdi burada işi dinlemeye gelmiyor mu? Ne gibi? Şimdi iki ayrı uygulama Genelde biz e, Diyoruz ki birbirinden farklı uygulamalar Anladım yani, tamam Nesli söz konusu olur Şimdi hadisten arasını Cem, etmek, cem etmenin elli çeşit Türünü saymış İbn Hacer <gülüyor> Şeyler getirmiş Bazı <gülüyor> sıralamalar getirmiş Ben bunlara girmiyorum Ama bunların ikisi de sahih hadislerle sabit Eğer hadisin senedi ise Ortada neslih de yok bu meseleyle alakalı yani iki uygulama da yapılmış sahabe tarafında. Demek ki ikisi de caizdir çıkıyor burada. Yani ikisiyle de amel etmek caizdir. Bunun gibi birkaç mesele var. Aynı amelle alakalı iki tane uygulama gelmiş. Biz buradan ne anlıyoruz umumen? İkisiyle de amel etmenin caiz olduğunu anlıyoruz. Yani burada nesih gibi bir şey söz konusu değil. Kastettiğin şeyi anladım ama burada bir nesih söz konusu değil. Evet. İnsanlar ne zaman ne zaman namaza kalkarlar? İzerlem yakın imam mahu fil mescid. Yani şu anda bunlar mümkün değil ama biz bunlar ilimdir, emanettir. Allah'ın emanetidir. O yüzden zikrediyoruz biz. Mesela eğer imam onlarla beraber değilse mescitte imam gelene kadar ne yapılır? Namaza kalkılmaz. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Cumhurun kavli bu Ebû Kâsede'den gelen hadiste, "İza ukimatus sala fa la takumu hatta tarawni." Beni görene kadar namaza durmayın diyordu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ezan da okunsa ben... Peygamber sallallahu aleyhi ve vardı? Hücresi vardı, odası vardı. Oradan çıkıyordu, insanlara namaz kıldırıyordu. Eğer diyor ezan okunursa benim yani yerimden çıktığımı görene kadar ne yapmayın? Namaz için ikamet etmeyin, ikamet getirmeyin diyor. el imam mâhum fil mescid... Eğer imam onlarla beraber mescitte... Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescidin içinde, hücresinde değil... Fe ذهب الشافيع والاكثرون انهم لا يقومون الا بعد الفراغ من الاقامه ve ekseri ulema neye gittiler bu şey bittikten sonra e, ikame yapılır imam oraday ya. yani imam kalktığı anda ne yapılır İkame yapılır namaza durulur va qala emalik idha aqada fi al-iqama ahmed idha qala yani müezzin bunu dediği sırada ne yapmak namaza girmek bu dakikadan sonra caizdir o yüzden mesela dikkat edin camilerde katkamet-i salat, katkamet imamlar ne diyor? Allahu akbar, daha kamet bitmeden. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah kısmı var ya. Onlar tekbir alıyorlar. Farkında olmadan bir sünnetle amel ediyorlar asla. Çünkü bazı mezhep, yani bu saydığımız imamlara göre katkamet salat dedikten sonra namaz için tekbir almak nedir? Caizdir. O dakikadan sonra namaz kılınabilir. Evet, ezan ve kamet bu. Çok da üzerine durulması gerekecek bir mesele değil zaten. Gerekenleri de saydık. Şimdi namaz babına artıktan manasıyla giriyoruz. Şurut-u sıhhat Namazın sıhhat bulmasında. Yani namazın geçerlilik kazanması noktasındaki şartlar neler? Bunları sayacağız. Şimdi öncelikle babın adı neydi? Namazın sıhhat bulmasının şartı. Şart nedir? Kendisi olmadığında, hükmünde olmadığıdır. Yani şart kalktığında ne olacak? Hükümde kalkacak. Ne gibi? Mesela abdest namazın şartıdır. Öyle değil mi? Abdest de olmayınca namazdan da söz edemeyiz. namazla kabul olmaz. Birincisi şartlarından birincisi. Namazın şartlarından ilki. Elmu bidekul el vakt. Vaktin girdiğini bilmek meselesi. Neden? Allah de ne demişti? İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûten. Şüphesiz namaz müminler üzerine yaz belli vakitlerde farz kılınmış bir ameldir. Demek ki ilk şartı ne? Vaktin girmesi. Yine aynı şekilde fukahanın çoğu ittifak etmişler ki vaktin girdiğini galip zanla bilmek de caizdir. Yani şimdi bizim elimizde saat yok. Biz dağdayız. Ezan yok. Hiçbir yerden bir şey işitmedik. E peki biz nasıl namazda duracağız? Güneş de yok. Ya güneş var. Velev ki var. Ama biz güneşten fazla anlamıyoruz. Diyoruz ki herhalde şu anda öğlen vakti. Yani galip zanımız neyse bununla amel etmek de âlimlerin ittifakıyla, fakihlerin ittifakıyla caizdir bu da. Bunu, yani bu, bunun caiz olduğunu nakleden kim? i̇bn Abid'in Hanifilerden biliyorsunuz Hanifilerin kaynak kitabı Mughnil Muhtaç o da Şafirlerin kaynak kitabı orada zikrediliyor mu? İkinci şartı iki hadesten de güç oranında tabi -kudre, kudretle beraber temiz olmak yani iki hades dedik mi neyi anlayacağız? Küçük abdestsizlik ve cünüplük. Bu iki şeyden güç oranında şimdi bir Müslüman esir düşmüş kafirlerin elinde su vermiyorlar. Adama cünüflük isabet etmiş veya adam abdestsiz. Namaz vakti çıkacak. Bu adamın neye gücü kudret, kudret yok? Vele ki teğemmüm de yapamıyor. O kadar işkence yapmışlar ki yerinden kalkacak hali yok. Burada kudret kalktığı için bu Müslümanlar namazın bu sıhhat şartını ne yapacaktır? Kalkacaktır. Şu, şu, şu ayetlerden dolayı yani iki hadesten temizlenmek, fislikten temizlenmek gerekiyor. Allah ne diyor? Ayette yar verlediğini elmenu idakum tum ile salatifahsili ucu hakum o aptes alma şeklini anlatıldı ayet var e iman edenler namaza kalktığınızda ne yapın fahsili ucu hakum yüzlerinizi yıkayın işte dirseklerinizi yıkayın Allah Azze ve Celle namaz aptesinin tanımını yapıyor birincisi bu deli ikincisi ler takrabu salatif antum sukara Allah ne diyor içkiliyken namaz yaklaş, yaklaşmayın hatta tağlamu ma takulun ve la cünben ne söyleyeceğiniz bilene kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın ve cünüpken de namaza yaklaşmayın diyor Allah. O yüzden cünüplükten ne yapılması gerekiyor? Temizlenilmesi gerekiyor. Gene Ebu Hureyre'den gelen hadiste la yakbalu Allahu salatu ahadikum izahdatha hatta yatawatta. Ne Allah azze ve celle diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sizden birisi abdest alıp hadesten, pislikten temizlenene kadar onun namazını kabul etmez diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İbn Ömer'den geliyor başka bir rivatla Allahu salatu bi tuhur Allah temizliksiz namazını yapmaz kabul etmez. Peki dedik ki ikinci şartı namazın şartı temizlik. Peki bu temizlik sadece beden temizliği mi yoksa elbisenin ve mekanın temizliğini de beraberinde mi getirir? Emmel beden fe bu tat'hiruhu min en Bedenin necasetten, pislikten arındırılması işte bu gerekiyor. Neden? Allah ne diyor? Ve siyabeke fe El, ne yaptı? Elbiseni de temizle diyor. İlk inen ayetlerden biliyorsunuz bu. Evet. Mekke döneminde. Gene Nebi Salasem Mesela erkekten hanımıyla oynaşmaktan sonra gelen o mezi denen sıvı var ya. Aslen o nedir? Necis derin. Necisdir. Mezi necistir. Nevi Nebi ne yapın diyor? Yıkayın diyor. Yani mezidi bir iç çamaşırla Müslüman namaz kılamaz. Kabul olmaz. Çünkü necaset vardır onun bedeninde. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapsın diyor. Mezi gelen erkek e, avretini zekerini yıkasın diyor. Bu da başka bir delilidir. Yani bedenin temiz olması gerektiğinin delilidir. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bevle ne yapın diyor. Oturarak yapın ki ne yapmasın bedene sıçramasın o. Gene bu emri de neyi gösteriyor Nebi sallallahu aleyhi ve Beden necasetin olması gerektiğini gösteriyor. Gene başka bir hadiste Cebrail aleyhisselam ona geliyor ne yapıyor? Pardon o ikinci kısımda olan elbise temizlenmesi özür dilerim. Bu bedeni temizliydi bu ammestav yani elbise, şeyin temizlenmesi ise Cebrail aleyhisselamın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek ya Nebi Allah ayakkabında ne var diyor? Necesit. Necaset var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıkartıyor ayakkabılarını kenara koyuyor. Bütün sahabeler ayakkabılarını çıkartıp kenara koyuyorlar. Tabi onlar bilmiyorlar Cebrail'in gelip ayakkabısında necaset olduğunu haber vermiyorlar. Yani farkında değiller bu haberi. Bu yüzden ne yapıyor? Bütün sahabeyi de çıkartıp ayakkabılarını koyuyorlar. İşte bu gibi hadislerden dolayı elbisenin temizliği de nedir? Bu temizlik e, babının içindeki bir parçadır, gereklidir. Namazın şartlarındandır. Gene evet. mekanın temizliği başka bir namazın şartıdır ki onun delili de şudur. وَاَحِدْنَا اِلَىٰ اِبْرَاه۪يمَ وَاِسْمَائِلَ اَنْ طَحِرَ بَيْتِيَ لِلْطَائِف۪ينَ وَالْاَكِف۪ينَ وَالرُّ biz İbrahim ve İsmail'den de söz aldık ki evi o beyti Allah'ın evini Allah'ın beytini ne yapın temizleyin. Kim için? li taifin ve'l akifin ve'r ruk'a'i itikafa kalanlar, Allah ruku edenler, Allah secde edenler, Kabe'yi tavaf edenler bu neyi gösteriyor? Bu ibadetlerin yapıldığı mekanın ne olması gerektiğini, temiz olması gerektiğini. O yüzden Bu ayet şu söyleyeyim hemen. Bakara Suresi 125. ayet. Gene başka bir delil hangisi? Bedevinin bir mescide işiyor değil mi? Evet. bir Hasan ne yapıyor? Diyor ki su getirin dökün temizleyin. Ya bu da başka bir delilidir bunun. Peki anladık ki namazın kabulü için beden temizliği şart, elbise temizliği şart ve mekanın temizliği şart. Eğer bizim ilmimiz olmadan Üzerimizde bir necaset olarak biz namazımızı kılarsak biz ne yapacağız? Vakit çıktı. Namazı kıldı. Vakit geçti ama baktık ki üzerimizde ne var mesela? Necaset olabilecek evet. Ya Mesela yırtıcı hayvanlardan birinin dışkısı var. Kanın necaset olduğu tartışılı. Yırtıcı hayvanlardan birinin dışkısı var. O ittifakla necasettir. Peki yırtıcı hayvanın birinin dışkısını gördük üzerimizde. Ne yapacağız? Namazımızı iade mi edeceğiz yoksa kılmayacağız mı? Evet. Il, alimler burada ihtilaf ettiler ve üç taife ayrıldılar. Birinciliğe dediler ki onun namazı batıldır ve iade etmesi gerekir vaktindeyse dediler. Yani vakit çıkmadan biz ne zaman öğrendik? Öğlen namazını kıldık. Daha öğlen namazı vakti çıkmadan necaseti gördük. O zaman ne yapmamız lazım? Namazı iade etmemiz lazım dediler. Bu kimin? Malik ve Hasan'ın mezhebi bu. İkinci görüş ise namazı batıldır ve Velev ki vakit çıksa dahi iadesi gerekir dediler. Mesela ben öğleyi kıldım, ikindi ezan okundu bir baktım, üzerimde necaset var. Bu ikinci kavle göre benim namazı iade etmem gerekiyor. Bu kimin mezhebi? İmam Şafii ve İmam Ahmed'ten rivayet olunan bu. Dediler ki çünkü e, dedik ki bu namazın şartlarından bir şart. Eğer şart ortadan kalkarsa, kalkarsa ne olur? İadesi gerekir bu sefer dediler. Böyle kendileri bir delil getirdiler. 3. grupta dediler ki namazı sahiptir bu adamın ve iade etmesi gerekmez. Yani ben çünkü namazı vaktinde kıldım. Yani üzeme düşeni yaptım ama üzremde necaset varmış. İlmim yoktu. Bu kimin görüşü? İbn Ömer, Ata, İbnül Müseyyeb, Mücahit ve Ebu Sevr ve İshak ve Şâbi ve Nehâi ve Evzâi ve Ahmed ve İbnül Muzirin tercihidir bu. Onlar da şu hadisi üç edindiler. Ay pardon şu A ayeti getirdiler delil olarak. Rabbena la Rabbi bizi unuttuğumuzdan ve hata yaptığımızdan bizi mesul kılma ayetini kendilerine delil aldılar. Gene Ebu Said'ten gelen bir hadiste şey, hal hani dedik ya. Cebrail Aleyhisselam geldi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem haber verdi. Ne yap dedi? Ayakkabılarını çıkar dedi. Niye? Ne var dedi? Necaset, Necaset var dedi. Peki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ben kaçıncı rek'atta çıkardığını unuttum. İkinci mi üçüncü rekatta mı? Ne çıkardı ya bunu. İade etti. etti mi o rekatları? İade etmedi. Yani bu en bariz, en bevvah delillerden bir tanesi bu zaten. En açık olan bu. Yani o yüzden, hani çünkü cehalettir bu sonuçta ben bilsem temizleyeceğim. Bu benden kaynaklanan bir şey değil. Unutkanlık, hatayla yapılan bir şey. O yüzden nedir? Bunun iadesini, yapmaz, e, iadesini yapmak gerekmez. Bu ayet bir de su dökülüyor. Pekan Hazreti Mera zaman yürürken başta su dökülüyor. Hazreti ha, araştırma da... diyor. O başka bir mesele ha, de. Anladım. Anladım. Peki namazdan, namaz kılınmaktan ne yedilen bölgeler var mı? Şimdi biz neyi saydık? Bedenin temizliği, elbisenin temizliği, mekanın temizliği. Peki namazdan ne yedilen mekanlar var mı? Var. Aslen yeryüzünün hepsi nedir? Mescid. Mescittir. Mevhis Asam ne, ne demişti? ve jüleli arza tahura mescide yeryüzü bana ne kılındı mescit temizlik kılındı diyordu hadis nerede geçiyor muslimde geçiyor ve buhari rivayet etmiş aynı şekilde cabir'den rivayet ediyorlar fakat buradan istisna olan bu yeryüzü bana temiz kılın dedi ya bu yer yüzünden istisna olan bazı bölgeler var bir tanesi ilki develerin barınakları develerin ahırları yani garip bir şey ama öyle. Hatta Ömer radıyallahu beni şeytanın tepesine bindirin diyor deve için falan. Evet, evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir tanesi geldi sordu. Cabir ibni Semure. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ben koyunların ahırında namaz kılayım mı? Kale naam. Kırılıyor. Sonra diyor ki peki develerin ahırında kılayım mı? Kale la. Hayır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüm etmiş. Hadis sahih senetli bir hadis. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şöyle diyor. Bunun illetini şöyle açıklıyor. "La tusalli fi mubarakal ebl, fa innaha min Yani şeytandan ahırlan, şey şeytanlar diyor. Develerin ahırlarında namaz kılmayın. Çünkü oralar nedir? Şeytanların yerleri, mekanlarıdır diyor. Hadis sahih bir hadis. Ebu Davud, İbn Mace ve Ahmed'in rivayet ettiği bir hadis. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka bir sahih hadiste Diyor ki buralar şeytanların hazır bulunduğu mekanlardır. Nereye için diyor? Evet. Devenin ahırı için söylüyor. Yani böyle garip bir şey yani. Bir de ikinci evet. yerler istisna, yeryüzü dedik. İkinci istisna olan yer neresi? Kabirler. Evet. Ebu Sa'id el-Kudri'den geliyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-Ardu kulluha mescid illel mekabre velhamme. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün yeryüzü mescittir. İki yer hariç. Evet. Tuvaletler ve Kabirler. Kabirler aynı şekilde namazdan ne edilen yerler. Abu Daud, Tirmizi ve İbn-i Mace ne yaptılar? Bu hadisleri takriz ettiler. <gülüyor> He, tabii sütlü olması hali başka. Yani arada bir ayrıca bir duvar varsa başka bir mesele. Biz neyden bahsediyoruz? Önümüzde kabiri var. Oraya doğru namaz kılmaktan bahsediyoruz. Oğlanın ardında, o toprağın üzerinde namaz kılmaktan bahsediyoruz. Burada namaz kılmak ne değildir? Caiz değildir. Üçüncü mekan az önce hadiste geçtiği gibi tuvaletler aynı şekilde. Yani tuvaletin içinde hamamlar kasıt da tabi şimdi bizde kültür farklı olmuş. Bir banyo var bir tuvalet var. Biliyorsunuz Araplarda daha farklı bu şekilde. Kasıt neresi? Tuvalet. Yani banyo daha farklı bir kullanım şu anda. Gerçi Araplar da birleştirmiş şu anki kültürlerinde de. Burada ne yedilen neresi? Tuvaletler. Nebi Sabahıs'ın kastı buralar. Buralarda da ne olmaz? Ee, namaz kılınmaz. Ama şöyle bir şey de söylemişler. Eğer hiçbir temiz yer bulamazsa bir Müslüman kilisede namaz kılınır mı normalde? Kılınmaz. Ama hiçbir temiz yer bulamazsan kilisede dahi ne yapabilirsin? Tabi bunlar faraza meseleler ama Müslümanın başına belki gelebilir. Bilgisi olmasında hayır var. Çünkü bu ilimdir. Emanettir. Allah'ın emanetidir. Ne olmazsa, hiçbir temiz yer bulunmazsa bu nehi edilen yerlerden zarureten ne yapılabilir? Namazlar eda edilebilir. Burada kalalım. Mesele biraz uzayacak. Çünkü başka meselelere gidiyor. Haftaya devam ederiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah Hırsız'ın sözlerinin güzelliğine bir kötülük de varsa nefsinden ve şeytanlardır. Ve ahri da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke ve benlik. Aşhadu en la ilahe illa ente. Estağfurika ve tübüylek. Amin. Amin